babasına duyduğu nefretini, hayata karşı olan karamsarlığını ve hüzünlü yalnızlığını eserlerinde fazlasıyla yansıtan, kavuşamadığı aşklarına yazdığı mektuplarıyla bilinen 20. Yüzyıl Edebiyatı'nın en önemli temsilcilerinden Franz Kafka'nın hayat hikayesi sizlerle. Franz Kafka, 3 Temmuz 1883 tarihinde o zamanlar Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun bir parçası olan Prag'da dünyaya geldi. Franz Kafka'nın ailesi orta sınıf bir Aşkenaz Yahudisiydi. Taşralı Çek proleteryasından gelen babası Herman Kafka aile içinde baskın bir karaktere sahip olup iş hayatında da oldukça hırslı ve başarıya odaklı biriydi. Annesi Julie Kafka ise Eşinin aksine sessiz ve utangaçtı. Altı kardeşin en büyüğü olan Franz Kafka'nın iki erkek kardeşi bebeklik döneminde, diğer üç kız kardeşi de İkinci Dünya Savaşı yıllarında Nazi Almanyası'nın gerçekleştirdiği Yahudi katliamında hayatlarını kaybettiler. Franz Kafka'nın annesi ve babası günde 12 saat çalıştıklarından dolayı Franz Kafka'nın çocukluk dönemi ailesiyle paylaşım yaşamadan hizmetçiler ve bakıcıların eşliğinde geçti. Ailenin Prag'da yaşayan Alman toplumuyla kaynaşma çabaları doğrultusunda Franz Kafka ile 3 kız kardeşi Alman okullarında eğitim gördü. Çek kökenli bir aileden gelmesine rağmen Almancayı ana dili olarak kullandığı için tam bir Çek sayılmayan Kafka'yı Yahudi olması nedeniyle de Almanlar tam anlamıyla kendilerinden görmedi. Bundan dolayı 1893 yılında öğrenim görmeye başladığı okul, yalnızlaşmasında ve kendi içine kapanmasında büyük etkisi oldu. Babasının baskıcı ve despot tavırları nedeniyle ezilmiş bir çocukluk dönemi geçiren Kafka, babasıyla hiçbir zaman anlaşamadı. Diktatör ve otoriter rejimlerden nefret etmesinin temelinde de babasına duyduğu nefret vardı. Bu dönemde Almancanın yanı sıra Fransızca kitaplarda okuyan Franz Kafka, Madame Bovary dahil pek çok ünlü eserin de yaratıcısı olan Fransız yazar Gustave Flaubert'in etkisinde kaldı. Franz Kafka, 1901 yılında liseyi bitirip Prag'da bulunan Charles Ferdinand Üniversitesi'nde eğitimine devam etti. Üniversitede kimya bölümünü tercih eden Kafka, henüz birinci sınıfın başında bölümünü değiştirerek hukuk okumaya karar verdi. Franz Kafka eğitimine devam ederken ilgi duymaya başladığı Alman Edebiyatı ve Sanat Tarihi derslerini de takip etti. Üniversitedeki ilk yılının sonunda ileride çok yakın dost olacağı kendisi gibi hukuk bölümü öğrencisi olan Max Brod ile tanıştı. Max Brod Franz Kafka'nın edebiyata olan ilgisinin farkına vardı ve kendisini yazması için hep teşvik etti. Franz Kafka ilk eseri olan Bir Savaş'ın tasvirini 1904 yılında öğrenciliği döneminde kaleme aldı. Franz Kafka 18 Temmuz 1906'da hukuk eğitimini doktora ile tamamladıktan sonra ceza mahkemelerinde bir yıl stajyer avukatlık yaptı. Hizmet süresinin bitiminden sonra 1 Kasım 1907 yılında İtalyan Sigorta Acentesinde çalışmaya başladı. Çalışma saatlerinin fazlalığı yazma tutkusunu engellediği için birinci senesi dolmadan işinden istifa etti. Franz Kafka bu dönemde Taşrada Düğün Hazırlıkları adlı eserini kalem aldı. Franz Kafka ile Max Brod'un yolları bu dönemde tekrar kesişerek. Dostluklarının temelleri atıldı. Bir yandan hukukçu olarak çalışırken bir diğer yandan da edebiyatla ilgilenmeye devam eden Kafka, Max Brod sayesinde Prag'da edebiyat çevresine girerek önemli edebiyatçılar ile tanışma fırsatı buldu. Franz Kafka, Yiddish tiyatro gösterilerine olan ilgisi nedeniyle 1908-1912 yılları arasında Yiddish dili ve edebiyatını öğrenmeye başladı siyaset ve toplumsal olaylarla ilgilenen Frans Kafka, ayrıca İbranice öğrenmeye merak saldı. Kafka, 1904-1912 yılları arasında yazdığı 18 kısa öyküyü 1912 yılında Gözlem adlı kitabında toplayarak ilk eserini yayınladı. 13 Ağustos 1912'de Kafka, Berlin'de bir diktafon şirketinin temsilcisi olarak çalışan Feliz Bavva ile Max Brod'un evinde tanıştı. Kafka, Prag'da, Feliz Bavva ise Berlin'de yaşamaktaydı. Franz Kafka, Feliz Bavva'yı sade ve hiçbir özelliği olmayan biri olarak tanımlasa da bu düşünceleri ona mektuplar yazmasına engel olmadı. Bu dönemde Kafka, Yargı adlı romanını yazdı ve popüler eserlerinden biri olan dönüşümü kaleme almaya başladı. Eylül 1917 tarihinde doktorların Kafka'ya tüberküloz teşhisi koymasından sonra iki kere nişanlandığı Felix Bauer ile beş yıl süren ilişkisi Aralık 1917'de sona erdi. 1920 yılında Kafka, konaklamak için gittiği Prag'daki bir pansiyonda tanıştığı Julia Vorizek ile ilişkisi başladı ve kısa bir süre sonra çift, nişanlandı. Kafka, siyonist inançları nedeniyle Jurya ile olan birlikteliğini onaylamayan babasına hitaben ''Babaya Mektup'' adlı kitabını bu dönemde yazmaya başladı. Franz Kafka, Çek asıllı genç bir gazeteci olan Milena Yesenska ile 1920 yılının başlarında tanıştı ve Milena'dan eserlerini Çekçe'ye çevirmesini istedi. Kafka, hikayelerin çevirilerindeki ustalıktan o kadar etkilendi ki Milena'ya bir mektup yolladı. İşte yaklaşık iki yıl sürecek yazışmaların ilk adımı bu mektupla atıldı. O dönemde Milena, Yahudi kökenli Ernst Polak ile evli, Kafka ise Yulia Vorizek ile nişanlıydı. Kafka için Milena'ya yazmak ve ondan cevap almak hayatının en önemli anı oldu. Yazıştıkça duyguları derinleşti ve mektuplaştıkları dönem içerisinde iki kez bir araya geldiler. Kısa bir süre sonra Franz Kafka, Yulia Vorizek ile olan ilişkisini babasının baskısından ve Milena'ya olan duygularından dolayı bitirdi. Milena'nın Max Brod'a yazdığı mektuplarda Kafka'nın hastalığının giderek kötüye gitmesi, karakterindeki pasifliği ve ona ihtiyaç duyduğu anlarda yanında olmaması nedeniyle eşi Ernst Polak'tan boşanmadığını yazdı. Milena'nın eşinden boşanmamasından dolayı Franz Kafka bir süre sonra bu ilişkiyi sonlandırdı. Franz Kafka, ilişkilerinde gerektiği kadar cesur davranmamasında babasının etkisinin dışında, güncesinde de belirttiği üzere evliliğin yazarlığa olan bağlılığını tehlikeye atmasından korktu. Kafka, 1923 yılında Kuzey Almanya'daki bir sahil kasabasında Doğa Diamant ile tanıştı. 25 yaşında bir anaokulu öğretmeni olan Doğa Diamant, Ortodoks bir Yahudi aileye sahipti. Kısa süre sonra sevgili olan ikili Berlin'de yaşamaya başladılar. Franz Kafka, 1924 yılının Mart ayında hastalığının kötüleşmesiyle Berlin'den Prag'a döndü. Ve tedavi olmak için Dr. Hoffman'ın senatoryumuna gitti. Doğa bu dönemde Kafka'yı hiç yalnız bırakmadı. Ancak tüm çabasına rağmen 3 Haziran 1924 yılında Frans Kafka hayata gözlerini yumdu. Ve 11 Haziran 1924'te Prag'daki yeni Yahudi mezarlığına defnedildi. Kafka yazdıklarının yazılmamış, Yaşadıklarının ise yaşanmamış olmasını dileyip ölümünden önce Max Bogot'tan yardım talep etti. Sevgili Max, son arzum benden geriye kalan her şey, defterler, el yazıları, mektuplar, taslaklarım, sende veya başkalarında kalan ve senin benim için onlardan geri alacağın yazı ve notlarım da okunmaksızın son sayfasına kadar yakılmalı. Sana teslim edilmeyen mektuplarsa en azından onlara sahip olanlar tarafından dürüstçe yakılmalı. Sevgilerimle Franz Kafka Max Brod Kafka'nın sözünü tutmadı. Hatta aile fertlerine ve dostlarına ulaşarak onların elinde olanları da kendisine göndermelerini istedi. Çünkü Kafka yazdıklarının önemli bir kısmını armağan etmişti. Max Bohot topladığı tüm belgeleri yayınlayarak edebiyat dünyasını bu eşsiz eserlerle tanıştırdı. Franz Kafka, eserlerinde özgürlük, suç, yabancılaşma ve otoriteye bireysel karşı koyma temalarını sıkça kullandı. Babası ile hiçbir zaman anlaşamayan ve baskıcı kişiliği nedeniyle ona hep mesafeli olan Franz Kafka, dönüşüm, dava ve babaya mektup eserlerinde, bu durumu net bir şekilde yansıttı. Franz Kafka, Albert Camus, Jean-Paul Sartre gibi yazarları etkilemiş ve Kafkaesk deyiminin İngilizceye girmesini sağlamıştır. Kafkaesk deyimi, Kafka'nın hikayelerindeki anlatım akışının doğal bir parçası olan bilinen ve algılanan gerçeklikten kopma anlamına gelir.